Abdurrahim abi, seni de alabilir miyiz abi? Yaşasın hayalane. <gülüyor> cümleten selamun aleyküm. <gülüyor> Hızlı başladın mı? Senin yandayız abi yani. <gülüyor> evet, o işte. Abiler cümleten selamun <gülüyor> Şimdi bugün konumuz evlilik. Ben de Levent abi yanımızda tecrübeli bir abimiz olsun istedim. Evlilik konusunda. Çünkü bekar kara karı bulamamak ben konuşur dururum yani. Şimdi Abdurrahim abi, kendini sen buraya çok arkadaş getiriyorsun sohbete. Seni özellikle o yüzden aldım. Şimdi abi insanlar kendisini Allah yoluna adamak istiyorlar. Bir açık kapı buluyorlar. Tam adamak isterken nefsini hallediyor. Şeytanını hallediyor. Tam o esnada evden hop benim ne çekilenmiyorsun diye mi içiyor abi? Şimdi o çıkınca problemler başlıyor. Bu problemler başlamasın diye Abdurrahim abi bugün evlilik konusunu aldım. Yani evlilikte kriterler ne olacak? Evlenecek kardeşlerimiz neye dikkat etmesi lazım? Evlenmiş, iş işten geçmişse ne yapması lazım? Bunları konuşan dedim. Şimdi seni niye çağırdım Abdurrahim abi? Sen düzenli sohbetlere gelen bir abimsin. Doğru mu? Evet. Ha şöyle ağzına tam burnundan altında yok. abi. He kızlar. <gülüyor> Sen düzenli gelebiliyorsun Abdurrahim abi. Şimdi düzenli gelebildiğine göre hanımla bu cihetlerde bir problem yok, yok herhalde. Çok şükür. Peki abi sen Allah için buralara gelebilmek adına hanımla evlenirken ilk kriterlerin neler oldu Abdurrahim abi senin? İlk kriterlerimiz tabii işte e, en başta görüştüğümüzde dini vecibeleri evet. ve benim de dini vecibelerim. Sende var mıydı o zamanlar? hayatımızda yoktu tabii ki. Kızlı <gülüyor> bir adamlık diyorsun. <gülüyor> Kar karşı tarafta dini vecrbelerine bakıyordun. Elhamdülillah sonradan o da bizi doğru yola sevk ediyordu. Elhamdülillah. E şimdi doğru yola... Peki Abdurrahim yani. abi başka baktığın özellikler var mıydı? Şimdi kardeşler diyor ki tamam dindar olsun da yani bizim bizim canımızı çeken özellikler var. Sen ne gibi? Çok güzel yemek yapması. Mesela sen doğulup bir abimsin. Senin için salçalı yemek. Mesela istemez misin eve gideceksin. Şöyle güzel bir sıcacık bir darhana çorbası. Üzerine şöyle limonu abi sıkmışsın. Limonu <gülüyor> <gülüyor> evli, evli. <gülüyor> çorba yapmasın mı abi? Çorba? <gülüyor> çorba problem mi abi? <gülüyor> Şöyle güzel limonlu bir darah <gülüyor> çorbası. Çorba, çorba. <gülüyor> o kriterimizde o yok zaman yok yok Abdülhamid abi Allah razı olsun. Sen bende. <gülüyor> Sönmüyorsun inşallah bize için. <gülüyor> Ben bir abi sormak istedim yani kriterleri. Dini ve cimeye okey dedin, yemek noktasına çok girmeyelim dedin. Orada kalsın Orada kaldı. <gülüyor> Azun abi, Allah razı olsun. Eksik olma. Sen teşekkür Allah. ediyorum. Var mı abi başka bir arzunu isteğin <gülüyor> Allah razı olsun abi. <gülüyor> Allah razı olsun abicim, çok teşekkür ederim. <gülüyor> Alabiliriz abi, iyi alıştım <gülüyor> Aldırayım abi, Allah razı olsun. Abiler şimdi bak, konu böyle evlilik de, bizde olay çok farklı Fatih, anladın mı? Bizde adam kılıçsız Battal Gazi diyor ki, ben diyor Hristiyanı alacağım diyor, ee sonra Müslüman edeceğim diyor. Sende namaz var mı? Onu da yeniden halleder diyor. <gülüyor> Ulan bu işin sonu kilisede cemaat namazına gider abi. Yani alacağı kime al Adam yazmış, seni sonsuza kadar seveceğim. <gülüyor> Ulan adam ateisti. <gülüyor> seni... <gülüyor> Ya sana göre sonsuz yok. Abiler birçok kardeşin çok mühim bir problemi evlilik. Bizde böyle nasıl söylesek abi bir romantik Müslümanlık diye bir hadise çıktı. Bu hadisede abi haramları biraz böyle Müslüman cümlelerine koyalım acaba. abi. Biraz daha ne yapalım helal... Ki. Yani ne yapıyor? Seninle evlenirken abdest kavgası etmek istiyorum. de <gülüyor> abi kız da cevap veriyor. Ben de hep böyle bir eş istemiştim. Eş dediğin hem sert olacak hem romantik olacak. Yani ne yapalım, mum ışığında mı dalalım sana, ne yapalım? <gülüyor> hem sert olacak hem... Abi bak gerçekten yani mesajlar bildiğin gibi değil. ya Çok vahimle... Ne... Namazlığımın yanında takken olsun istiyorum. <gülüyor> Bunlar ne... Abi? Hacı abi bunları çocuklar okuyor çocuklar. Sosyal medyada paylaşıyorlar, yardırıyorlar böyle. Çocuk okuyor bunları. Bak daha geçen 9 yaşında kızcağız yazmış ''Sevdiğime acaba hangi hediyeyi yazdım? Lazen sen 9 yaşlısın, ne alacaksın? Spiderman'li sulu kal, ne alacaksın sevdiğine? Yani abi çok etkiliyor milleti. Bak bunun, size bu işlerin ilk çıkışını anlatıyorum abi. Birinci tehlikeyi aşarsan problem kalmaz. Bak şimdi. Buraya kardeşler geliyor, bir yıl burada kalıyor Levent abi. Ben adama Risale anlat, Allah, Allah Allah, Hak Allah, Hakikat Allah, en önemli imandır. Sonra tek yok adamda. Bir gün bir bakıyorum abi, buraya gelmiş bırak namazı abdesti cemaatle alıyor çocuk. Böyle o kadar bir takvaya yükselmiş. Ya kardeşim, sen de güzel bir değişim var, hayırdır? Abi birbirimizi sabah namazına kaldırıyoruz bir abi. <gülüyor> sabah namazına birbirlerini kaldırma diye bir muhabbet başladı. Sen Hatimindir, yıllarca konuşseydi abi, tek olmaz. Sabahın 5'inde hava soğukken, birden abi adamı yatağından... Bu da telefon müziği abi. <gülüyor> Hacı abi, telefon müziği de bunları seçiyorlar. Gerçekten, Kahne abi olay çok ciddi bir duruma gidiyor. Bak, ben burada görüyorum. Genç kardeşleri görüyorum Fatih. Adam gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Bir bakıyorum o köşede oturuyor. Ben anlıyorum başka acısı böyle boyun 37 buçuk derece, kafada böyle dantel var gibi, gözler böyle. E ben de gidiyorum ya yani. şimdi gelmemiş, muhabbet etmemek Süleyman abi daha önce. Yani kimdir, nedir gidiyorum ya? Ne diyorum ya kardeşim? Hoş gelmişsin, sen neresin? <gülüyor> neredesin? Abi yaralıyam. Nereden? İçinden. <gülüyor> Hacı abi konuş konuş konuş. E kardeşim hayır da senin bir derdin var gibi. Ne alsın be abi? Kader işte. Hazır kader demişken, evlilik kader midir be abi? Dini <gülüyor> <gülüyor> meraklar sadece bu noktalara çıkıyor. Şimdi diyeceksiniz ki Mehmet kardeşim, bu kadar esprili mesele anlattın, her biri de evliliği kapsıyor. Hacı abi, şunu anlamanızı istedim, evliliğin girmediği hiçbir alan yok. Bunu görebildik değil mi Abdurrahim abi? Yani yemekten tut, işe, dünyaya kadar evliliğin girmediği hiçbir alan yok. Ve buraya bugün gelemeyen birçok arkadaşın, erkek kardeşi Fatih, gelememe sebebi hanımlarının müsaade etmemesi. Dünya ciyetine baktığında birinci olarak Onur, hanımları daha çok ilgi istediklerinden diyorlar ki ''Yahu sen zaten gündüzü o kadar vakit iştesin. Akşam da bırak sohbeti, evinde namazını kılar, Kur'an'ı okursun ne gerek var oraya.'' deyip ilgi istediklerinden eşlerini göndermiyorlar Levent ağabey. Halbuki farkında değiller. Onların ahiretine sebep oluyorlar. Yakılmasına belki de. İkincisi de abi, kocam daha çok çalışsın. Bizim evimiz biraz daha lüks olsun. Arabamız biraz daha lüks olsun. Durumumuz biraz. Bile... Abi bak ben gerçekten soruyorum buraya gelenleri. Diyorum abi sen uzun süredir gelmiyorsun. Problem ne? Niye gelmiyorsun uzun süredir? Adam diyor ki ev taksit ara... Bak hanımına 10 bin liraya mont almış. Onun taksit. Ben 10 bin liraya mont alsam üşümesin diye dışarıda giymem abi <gülüyor> onun taksidiyle uğraşıyor. E şimdi bu kadar problem varken insanın hayatının her yerine nüfus eden bir hadise evlilik. İnsan evleneceği kişiyi çok ciddi bir şekilde Levent tabi dikkat etmesi gerekir. Peki, bizim evleneceğimiz insanda... Bakacağımız kriterler Ersin Kral, neler olması lazım? Bir de abi biz tanışmadan mı evlenelim, nasıl yapalım diye sorular geliyor. Ben size çok ufak bir hadise okuyacağım bir i geçen. Olay şöyle başlıyor abi. Dikkatler burada mı? Muhammed Emin, hazır mısın? Senin gerçi iş işten geçtiği evlendin sen. Eskiden bir zat, haremiyle beraber büyük bir makamda bulundukları halde, maişet müyazakası yüzünden haremi demiş ki, İhtiyacımız yüksektir. Şimdi bir hikayeyi alalım baştan. Fatih, olay kaç kişi arasında geçiyor? Kişi arasında. Kim onlar Mertcan? Bir karı, bir de koca. Peki Gökhan bunların makamları da var mıymış? Makamları da var. Olayı oturtalım abi. İki kişi var başrolümüzde. Biri erkek, biri bayan. Bunlar karı koca. Ve ne özellikleri var? Makamları Gökhan yüksek insanlar ve karısı kocasına diyor ki, Yahu bizim ihtiyacımız biraz şiddetli değil mi sence? Yani arabaya daha yüksek ihtiyacımız yok mu? Eve daha yüksek ihtiyacımız yok mu diye ihtiyacı şiddetli olduğunu söylüyor. Bak olaya bak. Birden altından bir kerpiç yanlarında hazır oldu. Birden abi olay ya işte. Altından büyük bir kerpiç. Karısına dedi. İşte cennetteki bizim sarayımızın bir kerpicidir. Olay anlaşılıyor mu abi? Kim var bu kardeşim başvurularda? Bir Peki nasıl insanlar bunlar? Makamları yüksek. Peki eşi şikayet ediyor hanım. Nasıl şikayet ediyor? Diyor ki bizim biraz ihtiyacımız vardır. Bu cümleyi söyledi, ev ihtiyacımız, araba ihtiyacımız. Bu cümleyi söyledikten sonra yanlarında ne belli Ali Hoca? Birden bir altından kerpiç belli Mert. Peki devamında ne oluyor? Haremine dedi ki, adam şöyle diyor. İşte Cennetteki bizim sarayımızın bir kerpicidir Tugay abi burada bir fark var O kerpi cennette kalsa sonsuz kullanacaktı Dünyaya çağırdıkları için 20-30-40 yıl kullanabilecekler Yani kerpicin üzerinde ne mührü var abi? Fani, geçici mührü var İşte cennetteki bizim sarayımızın bir kerpicidir Birden o mübarek hanım demiş ki, önce ihtiyacı o belirtiyordu değil mi kardeşim? Bizim ihtiyacımız var deyince bir kerpiç geliyordu. Birden hanım diyor ki, ''Gerçi çok muhtaçız ve ahirette de çok böyle kerpiçlerimiz var. Fakat fani bir surette bu zayi olmasın, o sarayımızın bir kerpiçi noksan olmasın.'' Dua et, Yerine gitsin, bize lazım değildi. Birden o altından kerpiç yerine gitti, keşf ile gördüler diye rivayet edilmiştir. Hacı abi bak, olay şurada. Sen o ahirette kullanacağın altın sarayın bir tuğlasını aldığında onun üzerinde fani mührü mevcut. Yani bu ne demek? bu dünyada kullanabileceğin 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl ama devamı yok. Bakın film izleyenler dikkat etsin. Mesela birçok bilim kurgu filmi bir tane madde buluyorlar. Maddenin özelliğine enerjisi bitmeyen pil. 2 saatlik filmi 80 milyon doları bunun üzerinden çeviriyorlar. Sebebi ne? Bitmeyen bir şey dünyada dahi kıymetli. Görüyor musun abi? Bütün kurguları bunun üzerine yapıyorlar. Filmlerde bile kurgu bunun üzerineyken sen evlilik hayatında öyle bir hanım seçeceksin ki sürekli fanileri isteyecek. Aradan 30 yıl geçtiğinde e ne olacak abi unutulan üzerinde fani mührü olan hangi birinin kabirde eli sana yetişecek. Madem hiçbirinin eli yetişmeyecek madem her biri fanidir bu dünyada işini kaybetsen 2-3 yıl sonra halleder daha güzelini bulursun. Arabanı kaybetsen 3-5 yıl alışır. Çocuğunu kaybetsen Süleyman abi çocuğunu 5-10 on yana ona bile alışır insan. Eşini kaybetsen 10-15 on, on yıl onun da yokluğuna alışır insan. Ama bu davayı da kaybettiğinde, kaybettiğinde sonsuzun kaybedeceksin. Ve bizim gibi insanlarda Abdurrahim abi bu işin başlangıcına en büyük esba bu evlilik hayatı oluyor. Şunu sormanız lazım. Biz konuyu ne diye açtık Gökhan? Evlilik kriterlerinde nasıl insanlar almamız lazım? Ama hiç kriter saymadık öyle değil mi acaba? abi? Abi aslında biz en önemli kriteri saydık. Evlilikte en mühim kriter nasıl bir ahiret hayatı istediniz abi? Bir insan nasıl bir ahiret hayatı istediğine yeteri kadar odaklanırsa Talha bunu iyi bilirse hangi genç kardeşim kendisini durdurup harama girmez? İstemez haramları çünkü Sonsuz hayatın altın kerpiçlerini bu dünyada yemiş ve tüketmiş olacak harama girdiğinde. Ve ne yapar abi? Der ki, kardeşim ben evlenene kadar şu beden algoritmamı, ruh algoritmamı bozup haramlara gitmeyeceğim der. Ve Gökhan işin devamında ne yapar bu arkadaş? Der ki, eğer ben 6 ay içinde evlenebileceksem. Kriter ne kardeşim? 6 ay içinde evlenebileceksem. Benim bir sevdiğim varsa haber göndereyim. İslami ölçüler dairesinde görüşelim, fikirlerimizi konuşalım, uygunsa evlenelim. Ya da benim bir gönlüm biri yoksa annemi gönderirim, babamı gönderirim, eş dost, e, birileriyle görüşür, anlaşır, fikrim uyduğunda da Allah'ın izni yine bu iş olur diye haramlardan uzak kalır abi. İnsan işin bu kısmına maalesef çok fazla dikkat edemiyor. Şunu diyor daha çok, şimdi Mehmet abi o zaman bir haram sevda yaşıyorsak bu evliliğimize problem olacak. Doğru mudur? Evet doğru kardeşim. O zaman sen ayrılmamı söylüyorsun? Kesinlikle ayrılmanı söylüyorum. Ama ben onsuz yaşayamıyorum abi diyor. Bir de kötü emran modları var abi. Onsuz yaşayamıyorum. Kardeşim sen o yokken de yaşıyordun. Hatta sen yokluktaydın, seni var eden başka birisi vardı, bir Allah vardı. Ama sen o yokken yaşıyorum deyip Allah'a hesaba katmadığında kime karşı nasıl bir terbiyesizlik yaptığını hayal edebiliyor musun? Ve şurası da çok mühim. Gayrı meşru muhabbetlere giren arkadaşlar Ali Osman henüz tanışmadığı hayat arkadaşına ihanet ediyor demek. Abdurrahim abi geldik şimdi zurnanın son deliğine. Bu gayrimeşru ilişki, gayrimeşru ilişki diye genel bir hat çizdik. Bunu incelttiğimizde çok kötü bir senaryo çıkacak ortaya. Gayrimeşru ilişkilerin Müslüman bir kisveye giydirilip haram bir cihette yaşanıldığı en çok mecra, üniversitede beraber olduğumuzda, hani anneden babadan din görmüş ya, beraber olduğumuzda vicdanımız rahat olsun diye kıyılan sahte bir imam nikah. Niye abi? E çünkü anne acı, baba namazla abdestli, eve gidince ne yapıyor abi? Rahatsız oluyor, e kızı da dokunup öpmek istiyor, bir şey yapmak istiyor, devam etmek istiyor. Onları da yapamayınca ne yapıyor? Ya daha hazırlık sınıfındayız, birinci sınıfdayız ama biz ölene kadar birbirimizi severiz diyor. Basıyor imam nikahını. Sonra şöyle zannediyor, girdiği haramlar affedilecek zannediyor. Girdiği günahların problemi kalmayacak zannediyor. O imam nikah abi üniversitenin en büyük problemi yani. Dindar kardeşler aileden utandıklarından sahte bir imam nikahıyla bütün günahları halledeceğini düşünüyor. Kanan abi ve diyor biz sonra evleniriz diyor. Aradan 5 yıl geçiyor 5 tane daha değiştirmiş imam nikahları. İslam 4 dedi diye 4'e tamamlıyor. O şekilde yani. Hacı abi bakın. Bir de şey var. Abi biz ciddiyiz uzun süreli gidiyoruz falan diye. O da ayrı bir hikaye. Bir erkek ve kızın. Uzun süreli yan yana durup, iki yıl, üç yıl, dört yıl, beş yıl, el ele dokunmak bile haram mı Fatih? Haram. Harama girmemesinin iki ihtimali var abi. Bir, evliyadır o erkek. Bu dersten sonra ben dünyamı mutlu edebileceğim bir eş istiyorsanız, böyle bir arzunuz varsa devam edebilirsiniz. Öyle bir eş sizi milyoner yapabilir. Tabi trilyonerseniz o da ayrı. <gülüyor> Allah rızası için el fatiha. Bugün 3 var biliyorsunuz. Kayışa, kayış yok değil mi kayış? Kayış yok değil mi bugün? Hanımlar çağırmıyor değil mi hanımlar? <gülüyor>